Evet hocam, tabiri caizse sanal altın ticareti caiz midir? Evet, e, altın ticaretinde farklı bir durum söz konusudur. E, sevgili Peygamberimiz e, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, faiz olmasın diye bu altında, gümüşte farklı bir e, uygulama bizlere ifade buyuruyorlar. E, diyorlar ki, اَذْذَهَبُ e, بِذْذَهَبِ yani altın altınla değiştirildiği zaman hı hı. yeden bir yedin yani peşin olacak söylüyor. Mesela gümüş gümüşle değiştirildiği zaman işte peşin olacak böyle 5-6 tane maddeyi sayıyor burada peygamber efendimiz. Bunların peşin olması gerekir diyor. Şimdi burada da bir kimse eğer altın alıyorsa fiziki olarak bu altını bankanın veya herhangi bir kimsenin ona teslim etmesi gerekir. Yani Diyelim ki bir kimse 3 gramlık altın alacağı zaman e, Türk parasıyla e, gidip benim 3 gram altını ver dediği zaman e, bankanın ya da finans kuruluşunun fiziki olarak o altını vermesi gerekir. Böyle yapmayıp da onun parasını altına endekslerse diyelim ki ben gittim oraya 500 lira yatırdım. Senin bunun karşılığında ben altın isterim diyorum. E, banka da bana diyor ki hayır biz altın veremeyiz. Senin paranı 3'te 3 gram altını endeksleyelim. Ne zaman ki sen paramı ver dediğin zaman biz sana o 3 gram altın o gün kaç lira ediyorsa onun parasını veririz dediği zaman bu caiz değildir. Yani fiziki olarak altını verebilmesi lazım. Bazı finans kuruluşları buna dikkat ediyorlar. ATM'lerinde altın oluyor işte siz altın diye işaretlediğiniz zaman o altını size verebiliyor veyahut da mesela altın ver bana dediğiniz zaman şu kadar altın ver dediğiniz zaman tamam diyor o ben size işte diyor şu saat gel ya da mesela böyle nakilden dolayı bir gecikme olabilir ama onun merkezinde varsa bu altın yani e, finans kuruluşunun merkezinde ana hı -hı, merkezinde hı -hı. varsa belki bu nakilden dolayı bir şey olabilir gecikme olabilir. O hariç olmak üzere fiziki olarak altını teslim ediyorsa bu şekilde bir alışveriş caizdir. Peki.